Amin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü vesselam ala Resulillah ve sahbihi Amma ba'd. Hamd âlemlerin Rabbine. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir gücede ashabının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, sizin gibi değerli dostlarla bu gece buluştuğumdan dolayı Rabbime hamdolsun, Rabbim bizleri burada nasıl kardeşler olarak topladıysa mahşer gününde de kardeşler olarak toplasın. Bizlere hakkı hak görmeyi, ona tutunmayı, batılı batıl görüp ondan da sakınmayı bize nasip eylesin kardeşlerim. Bugün Allah nasip ederse sizlerle beraber emri bil maruf nehyi anil münker dediğimiz iyiliği emretmek. Ve kötülükten sakındırmak fıkı adında bir seminer yapacağız. Rabbim beni bu seminerimde inşallah başarılı kılsın. Size de anlama kolaylığını nasip eylesin. Bu konu hakkında Allah izin verirse bilmemiz gereken fıkhi kaideleri, metotları ve iyiliği emrederken, kötülükten sakındırırken göz önünde bulundurmamız gereken temel usulleri elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım <gülüyor> ve yer yerde nebevi eksenle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan örnekler vererek inşallah seminerimi tamamlamaya çalışacağım. Öncelikle emri bil maruf ne demek? Emri bil maruf iyiliği emretmek demek. Emri bil maruf iyiliği emretmek demek. Peki maruf nedir? Maruf Kur'an'da 88 yerde geçen bu kelimenin anlamı nedir? Maruf demek kardeşlerim Allah'ın ve Resulünün yapmamızı istediği sözler, fiiller ve itikatlardır. Bir başka tabirle de Allah ve Resulünün bize emrettiği güzel şeyler, tayyibat, ibadetler, emirler, hükümlerdir. Biz bunlara maruf diyoruz. Biz yapınca hayra ecri eriyoruz. Bir kardeşimize de nasihatta bulununca yapmasını isteyince de yani biz ona emri bin maruf yapmış oluyoruz. Ona iyiliği götürmüş oluyoruz. Ona iyiliği tanıtmış oluyoruz. Marufu öğrendik. Bir de ikinci kötülükten men etmek dediğimiz anil münker yani kötülükten men etmek veya kötülükten sakındırmak diyoruz. Buradaki münkerin anlamı nedir? Münker de marufu zıttıdır. Nasıl ki marufu tanımladık, onun da zıttını düşünün, bu şekilde tanımlayabiliriz. Yani Allah'ın ve Resulü'nün bize yasakladığı sözler, fiiller, itikatlardır. Bir başka tabirle Allah ve Resulü'nün bize emretmediği, yaptığımız zaman harama düştüğümüz, şirke düştüğümüz, küfre düştüğümüz... Vidata düştüğümüz sözler, fiiller ve itikadi ortaya koyduğumuz inançlardır değerli kardeşlerim. Peki bizler Müslümanlar olarak iyiliği neden emreder? Kötülükten neden sakındırırız? Neden biz Müslümanlar emri bil maruf yapar? Nehye anil münker ederiz? Bunun da üzerinde durmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, biz neden iyiyle emrederiz biliyor musunuz? Neden kötülükten sakındırırız? Şundan dolayı şirki, batılı, haramı, selam ve rahmetullah, bidati tanıtmak, tevhidi, sünneti, salih ameli de sevdirmek, ona davet etmek, cahili bilgilendirmek, gafili uyandırmak batılın yerine de hakkı ikame etmek için emri bil maruf nehyi anil münker yaparız dolayısıyla iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmanın neden yapıldığını bu şekilde tanımlamış olduk bir başka tabirle de değerli kardeşlerim Allah'ın emrini kelimesini hükmünü yasasını kanununu Şeratını, emirlerini yüceltmek, korumak için emri bin maruf yaparız. Ayrıca yeryüzünün şeytanlarını susturmak, yeryüzünde şirkin fitnesini kaldırmak, insanları bidatlere ve haramlara çağıranların oyunlarını ve tuzaklarını bozmak için nehy-i münker yaparız. Anlattığımız konu azim bir konu. Dini ayakta tutan bir konu kardeşlerim. Bu yüzden her bir mümin iyiliği emretmek kötülükten sakındırmakla mükelleftir. Güç yetiren bir müminin Allah'ın dinini anlatmak ve insanları haramdan, şirkten ve batıldan da sakındırmak zorunda olduğunu bilmemiz lazım değerli kardeşlerim. Biz yine emri bil maruf ve nehyi anil münker dediğimiz iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı şundan dolayı yaparız kardeşlerim. Yeryüzünde toplumu kuşatan fitneyi, zulmü, batılı, şirki kaldırmak amacıyla yerine vahyin öngördüğü bir hayatı, hayatı hakim kılmak amacıyla yaparız. Yine aynı şekilde yeryüzünde hayat hakkı vermeyen müminlere her türlü toplumlara ve ideolojilere karşı dini hakim kılmak amacıyla emri bil maruf ve nehy anil münker yaparız. Rabbim bizi bu güzel emri yerine getiren müminlerden iyilesin. Günümüzde Müslümanlar bunu yapmadığından dolayı bugün şirk ve küfür ve bidat yayılmıştır. Yani bugün Müslümanların başına gelen bütün bu haksızlıklar, zulüm ve Müslümanların yozlaşmaları ve bozulmalarının sebebi Allah'ın dinine davet etmemeleri insanları şirkten bidattan haramdan da sakındırmamalarıdır değerli kardeşlerim. Eğer biz bunu hakkıyla yaparsak yeryüzünde hakim olan insanlardan ve cinlerden şeytanların gücü kırılır. Müminlerin gücü artar. Yeryüzünde fitne kalkar. Din Allah'ın olur. O zaman yeryüzünde saadet ve bereket olur kardeşlerim. Yani bizde Emri bin Maruf anahtarı bizde. Her bir mümin bildiği oranda gücü nispetince ne yapacak? İyiliği emredecek bir münkeri gördüğü zamanda üslubunca ilmiyle hikmetle onları izale etmeye çalışacak değerli kardeşlerim. Emre bin Maruf nehy'e ane münker bu dinin şiarlarındandır. Bu dinin en büyük emirlerindendir. Allah kitabında Resulullah Haney Vesselam ve hadislerinde bize bunu beyan etmiştir. Ve değerli kardeşlerim iyiliği emretmek ve emretmek ve kötülükten sakındırmak peygamberlerin ve onları takip edenlerin vazifesidir, görevidir. Yani peygamberler yolunda gidenlerin, müminlerin en büyük görevi iyiliği emretme, kötülükten sakındırma. Çünkü peygamberler bu görevi yapmışlardı. Müminler de peygamberlerin yolunda gittiği için bu görevi onlardan almışlardır. Ve biz İslam ümmetini diğer ümmetlerden ayırt eden en hasais dediğimiz ayırıcı özellik, iyiliği emretmemiz, kötülükten sakındırmamızdır. Diğer ümmetler böyle değildir. Daha önceki ümmetler iyiliği emretmez, kötülükten sakındırmazdı. Allah bu yüzden onları helak etmişti. Değerli kardeşlerim, eğer biz bu görevi, bu emri yerine getirirsek toplumda huzur olur, bereket olur Saadet olur. Müslüman bir toplum olgunlaşmaya başlar. Ve insanlar iyiliği emrettiğimiz zaman, kötülükten sakındırdığımız zaman olgunlaşırlar. Yeryüzünün şeytanları onlara hakim olamaz, güçlü olamazlar. Günümüzde bakın şeytan ve dostları birçok Müslümanları saptırmıştır. Bunun sebebi bizim kendi kusurumuzdan davetimizi hakkıyla yapmadığımızdan dolayıdır. Bugün bir baba olsun, anne olsun bu sorumluluğunu bilmek zorunda. Öğretmen olsun, hoca olsun, alim olsun. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak zorunda. Dayı da, amca da, hala da, teyze de, komşu da, arkadaş da Allah'ın dinine tutunmalı. Bu dini insanlara anlatmalı, sevdirmeli ve kötülüklerden sakındırmalıdır. Bakın Rabbul Alemin daha önce yapmayanların Nasıl helak olduğundan bize haber veriyor. Maide suresi 78. ve 78 79. ayet-i kerimede Rabbim şöyle buyuruyor kardeşlerim. Kenu la yetanahevun an munkar fa'aluhu fadlebisa ma kanu yefalun. Onlar daha önce yaptıkları kötülüklerden insanları vazgeçirmezlerdi. Allah diyor. Daha önceki kavimler kötülük yaparlardı, şer işlerlerdi, şirk koşarlardı. Batıl yolda giderlerdi ama çevresindeki insanlar asla ne yapmazlardı? Vazgeçirmezlerdi. Onları men etmezlerdi. Kötülüğü görürler onlarla beraber kötülü işlerlerdi. Allah diyor ki Le Onların yaptığı ne kötüydü. Allah bakın haber veriyor. Daha önceki milletlerin kötülük yaptığını ancak bilenlerin onları uyarmadığını bundan dolayı da Allah onlardan razı olmadığını amellerini kabul etmediğini onların yaptığının ne kadar kötü olduğunu ayetiyle haber veriyor o halde Allah bize iyiliği emretmemizi kötülükten sakındırmamızı değerli kardeşlerim bizlere öğretiyor Allah subhanahu ve ta'ala bize bu yükümlülüğü yükledi kardeşlerim bakın Kur'an'da açık bir delille iyiliği emretmemiz gerektiği kötülükten sakındırmamız gerektiği öğretilir hem de bu alanda cemaat olmamız birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz istenir bakın Rabbul Alemin Ali İmran suresi 104. ayette bize şöyle buyuruyor vel tekum minkum ümme sizden bir ümmet olsun Allah bakın bize diyor ki sizden bir topluluk olsun Allah diyor sizden bir topluluk olsun peki niçin olsun Ya Rab? yarabbi niçin olsun neden olsun sorduk Kur'an cevap veriyor yaduuna ilal hayri hayra çağırsınlar peki neden başka ya Rabbi niçin olsun ve ye'muruna bin ma'ruf ve onlar iyiliği emretsinler ve yenhavna anil münker ve ulaike humul muftihun onlar iyiliği emretsinler kötülükten sakındırsınlar işte onlar var ya onlar kurtuluşa erenlerdir Allah bize önce dedi ki sizden bir ümmet olsun o ümmetin vasfı, o topluluğun vasfı da iyiliği emredenden, hayrı emredenlerden olsun. Münkerden, kötülükten de sakındırsınlar. İşte böyleleri var ya. Allah diyor ki, Ula iki humul Onlar kurtuluşa erenlerdir. Zafere erenlerdir. Cenneti elde edenlerdir. Dünyada paçalarını kurtaranlardır. Ahirette cennet kapılarından girip alınları ak bir şekilde Allah'a teslim olanlardır peki ayeti kerimede kardeşlerim sizden ey müslümanlar bir ümmet bir topluluk olsun denilirken Allah'ın bize emrettiğine şahit olduk mu bir topluluk olsun diyor sizden iyiliği emreden olsun o halde Allah'ın emrine icabet edeceğiz gücümüz nispetince iyiliği emredeceğiz kötülükten sakındıracağız Allah ayet diyor ki bakın yedûne ilal hayri hayra çağırsınlar buradaki hayırdan maksat nedir yani Allah'ın kullarına emrettiği vahye, tevhide şerata, dine çağırsınlar. Hayrdan maksat budur. Sünnete çağırsınlar. Kur'an ve sünnete çağırsınlar. İlme çağırsınlar. Hidayete çağırsınlar. Hakka çağırsınlar. Allah bakın bu topluluğun hayra davet etmesini istiyor. Biz de hayra davet ediyoruz. Kaçamağımız yok kardeşler. Hayra çağıracağız. Müslümansak Hayrı yaşayacağız ve hayra davet etmekten geri kalmayacağız. Ayetin içerisinde ve emrün bin maruf emretsinler diyor. Buradaki iyilikten maksat nedir? Yani tevhide, hakka, ve sünnete davet etsinler. Ayetin içerisinde kötülükten sakındırsınlar deniliyor. Kötülükten maksat nedir? Şirkten, haramdan, maksiyetten yani günahtan zinadan içkiden kumardan faizden cimbomdan beşiktaşdan yemeden içmeden haramdan buna benzer haram yollardan sakındırsınlar kötü yollardan sakındırsınlar Allah'a ve Peygamberine söven mekanlardan meclislerden uzak tutsunlar içkilerin kumarların oynandığı müslümanların namuslarının çiğnendiği o tür ortamlardan kötülüklerden sakındırsınlar diye Allah bizlere emrediyor kardeşlerim o halde bu emirleri gözümüzün önüne getireceğiz ve bunları yapmaya çalışacağız bakınız Allah Al-İmran suresi 110. ayeti kerimede bir başka ayette bambaşka bir güzellikte hitap ediyor bize kuntum hayra ümmetin uhrice innas te'murune bin maruf ve tenhevne anil munkar. sizler öyle bir hayırlı ümmetsiniz ki Allah bizim hayırlı bir ümmet olduğumuzdan haber veriyor Hakan kardeşim Sizler öyle bir hayırlı ümmetsiniz ki İsmail Allah diyor ki hayırlı bir ümmetsin Hayırlı bir ümmetsiniz diyor Ama bu hayırlı ümmetin Hayırlı olmasını neye dayandırıyor Bakın ayet geliyor Siz Te'murune bin maruf Ve tenhavne anun münker İyiliği emreder Kötülükten sakındırırsınız Demek ki bizim hayırlı olmamızın Sebebi Allah katında Hayırlı olmamızın sebebi neymiş İyi emretmek Kötülükten sakındırmak. Biz bu emri görevi yerine getirmediğimiz zaman Allah katında hayırlı olur muyuz? Gözümüzün önünde bir münker var, bir şer var. Gözümüzün önünde eşimiz, çocuğumuz, çevremiz, arkadaşımız şirke düşmüş. Haramın içinde. Günahlara dalmış. İçki içiyor. Kumar oynuyor. Komşumuz, sağımız, solumuz. Biz bunlara davet etmiyoruz. Bunlara öğüt vermiyoruz. Bunlara iyi emretmiyoruz. Doğruları anlatmıyoruz. Allah diyor ki siz hayırlı bir ümmet değilsiniz. Ama bunu yaptığımız zaman hayırlı ümmet ismini alıyoruz kardeşlerim. Çevremize milyonlarca insanlara bir bakalım. Kendi dertlerimizle, kendi sorunlarımızla ilgilenmek yerine çevremize bir bakalım. Her konuştuğumuz insanı kendimiz gibi görmeyelim. Bizden milyonlarca kilometre uzakta dinimizden İnançlarımızdan, amellerimizden uzakta insanlar var. Ellerinden tutalım kardeşlerim. Birbirimizin etini yemekten, birbirimizin ayağına oyun bağ olmaktan, birbirlerimize tuzak kurmaktan elimize teyimizi çekelim, gözümüzü açalım. Toplumda insanlar Rabbinin dininden uzaklaşmış, İslam'ı terk etmiş, Peygamberin yolunu unutmuş. Namazlarını kılmaz bir hale gelmişler. Biz bunların elinden tutup kötülükten arındırmamız lazım. O halde bakın Allah Ali İmran suresi 110. ayet-i kerimede hayırlı bir ümmet olmanın vasıflarını, özelliklerini bize haber veriyor değerli kardeşlerim. Günümüzde şirkin, küfrün size bir soru yani. bitatin ve haramın ve Müslümanların bu zillet altına düşmelerinin sebebi nedir diye soru sorsam nasıl cevaplarsınız kardeşlerim? Nedir sebebi? Ümmet neden bu halde? Müslümanlar neden yozlaştı? Müslümanlar neden içki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor, faiziyor. Neden camiler bomboş? Biz yolda gelirken bir camide namaz kıldık. İmam bana dedi ki, müezzinlik et. Başka kimse yok. Bir kardeşim, bir ben, bir de yanımızda yabancı bir kardeş daha vardı. Başka? Toplam dört kişiyle namaz kıldık. Camilerde olmuyor. Neden? Bu ümmet neden bu hale geldi? Soru size kardeşler, birkaç kişiden cevap alalım. Hayır, var, televizyon, bir, evet. tamam. Evet. Evet, zaten, zaten. evet. evet Hüseyin. Sadece bir hadis söylüyoruz ama televizyonda mesela cihadı bırak televizyon söylerler. Evet. Evet. evet. Zaman, Allah zillet, verir, evet. O bunu takipinize dönünceye kadar kaldırmaz güzel yani cihadı terk edersek ne zaman ki aynı şekilde faizleri faizleri yemeye başlarsak Allah'ın emirlerini terk edersek o zaman Allah bize kafirleri musallat eyle. etti de başka son bir kişiden Osman efendim bir saniye Osman evet evet İslamı Allah'ın istediği gibi tamamlamayla, hakkıyla yaşayamamamızdan dolayı biz bu zillete düştük çok güzel Osman gruplaştık hırkalaştık, hizipleştik ve bu hallere geldik ve kullu hizbin bimelledihim ferihum her de topluluk da kendini doğru yolda gördüğü için sevinç içinde diğerleri ise batıl yolda olduğuna inanıyor. Kardeşlerim İslam ümmeti olarak şu üç şeyin kıymetini bilmemiz lazım. Birincisi tevhid. ikincisi iyiliği emretme kötülükten sakındırma üçüncüsü el cihadu fisebilillah Allah yolunda cihad etmek İkincisi dediğimiz yani iki madde dediğimiz tevhid ve iyiliği emretmek kötülükten sakındırmak toplumu korur toplumu ıslah eder ama el cihedu fi sebilillah dediğimiz Allah yolunda cihad etmek düşmanı korkutur toplum ıslah olursa düşman da bizden korkarsa üzerimize musallat olmazsa o zaman müslümanlar kafirler önünde galip gelirler kardeşlerim bugün babalar anneler imamlar hocalar öğretmenler medya aynı şekilde okul hakkıyla toplumu Allah'ın dinine davet ediyor mu medya davet ediyor mu hatta sosyal bağlar dediğimiz bu sosyal iletişim e, araçları dediğimiz facebooklar twitterlar olsun Allah'a davet ediyor mu yoksa insanları sokaklara döküp Allah'ın dininden uzaklaştırmaya ellerinde içkiler ayyaşlar, meydanlara çıkıp değil mi Müslümanlara iftiralar atmaya mı davet ediyorlar? Yani bugün çocuklarımız, nesillerimiz kimlerin ellerinde? Kardeşlerim, yani iyiliği emretmiyoruz. Kötülükten sakındırmıyoruz. Hiçbir gücümüzü kullanmıyoruz. Davamız uğruna çalışmıyoruz. Müslümanlar olarak görevlerimizi yerlerine getirmek zorundayız. Neslimizi korumak zorundayız. O zaman iyiliği emretmenin ve kötülükten sakındırmanın önemini bilmemiz lazım. En yakınımızdan başlayalım. Eşimize, çocuğumuza, annemize, babamıza, dayımıza, amcamıza, halamıza, teyzemize Allah'ın dinini anlattık mı? Onları İslam'a çağırdık mı? Onlardan birini namaza başlattık mı? Onlardan birine Kur'an öğrettik mi? Onlarla beraber bir gün haftada bir defada olsa oturduk, dinimizi anlattık mı? Yani kendimizden bunu bir sorgulayalım. Eğer biz bunları yapmıyorsak iğne emretmiyoruz kötülükten sakındırmıyoruz kardeşler Allah bizden bunu sorar ben zayıfım ben bilmiyorum benim gücüm ne kocam demeyin bir ayet bil olsa tebliğ et bir hadis bil olsa tebliğ et madem tevhid öğrendin git insanlara tevhidi anlat kolayca tevhidin tanımını yap kolayca tevhidin çeşitlerini anlat ama usanma bıkma hırslı ol azimli ol bu davaya senin de katkın olsun hem manevi boyutta olsun hem maddi boyutta olsun ama Allah sana mutlaka peşinen değil mahşer gününde karşılığını noksansız olarak verecektir o halde kardeşlerim iyiliği emretmekten kötülükten sakındırmaktan korkacağız eğer yapmazsak yani yapmazsak korkacağız iyiliği emredeceğiz kötülükten sakındıracağız bu dinin en büyük emirlerinden olduğunu bileceğiz yani deminden beri anlattığım bu mevzu çok önemli bir mevzu değil mi Dinin esasıdır, dinin ayaklarıdır, dinin beynidir yani. Dinin temelleri bu iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma esasına dayanmaktadır. Bakınız Peygamber aleyhisselatü vesselam 23 yıl boyunca iyiliği emretti, kötülükten sakındırdı. 23 yıl boyunca tevhide davet etti, salih amele çağırdı ve güzel ahlaka çağırdı, erdemli değerlere çağırdı cahiliyeden, kötülükten, şirkten haramdan, masiyetten puttan, atalara uymaktan sakındırdı 23 yılda muazzam bir devlet kurdu 23 yıl oturmadı dinlenmedi, usanmadı davet yaptı, kötülükten sakındırdı, şeytanla dostları teslim oldu, ceziratul Arab müslümanlaştı dün putlara tapanlar bir anda mümin oldu dün bedevi olanlar Müslüman oldu Kur'an'da öldüler yeryüzünün bütün insanlarına örnek gösterildiler 23 yılda ama onları İslamlaştıran Müslümanlaştıran bu dine sokmayı vesile olan ne oldu iyiliği emretmek kötülükten sakındırmak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam putları görüp de sessiz kalsaydı atalarının gittiği karanlıklara sessiz kalsaydı. Çocukları diri diri gömen cahiliye insanına fırsat verseydi, onlar İslam'a girerler miydi? Girmezdi kardeşlerim. O halde bakın anlattığımız konu ne kadar önemli, çok değerli değil mi? Çevremizde bu anlattığımız konuya değer vermemiz lazım değerli kardeşlerim. Bu emir eğer hakkıyla yerine getirilirse din ayakta kalıyor, muhafaza oluyor, kıyamete kadar da şeytan ve dostları bu dine zarar veremiyor ne zaman ki Müslümanlar bundan uzaklaşıyorlar yani bu emirden o zaman da yozlaşıyorlar şeytan ve dostları da galip geliyor bugün çağdaş ülkeler bile kendi ülkelerinin insanlarını bir takım kötülükten sakındırıyorlar hastalık olsun kötü davranışlardan olsun veya kendilerinin verimliliğini azaltan durumlar olsun şunları şunları şunları şunları yapmayalım ekranlarda değil mi bakanlıklar tarafından neler yapılıyor Filmler vesikalar yapılıyor Klipler çevriliyor ve insanlar Kötü davranışlardan uzaklaştırılmaya Çalışıyor yani çağdaş Ülkeler bile bunu yapıyor Kendi ülkelerinin insanlarına iyiliği ve Güzelliği emrediyorlar kötülükten Sakındırıyorlar peki biz müslümanlar Onlar bunları bilmezken Biz iyiliği biliyorduk kötülükten sakındırıyorduk Minnetler helak olduğunda Biz müslümanlar insanlara iyiliği Emrediyorduk kötülükten sakındırıyorduk Peygamberimiz bize bunu öğretti Peki biz bu çağdaş ülke denilen aslında çağdaş olmayan, sömürgeci bu ülkelerden neden geride kaldık? Neden biz bu dinimizi anlatmadık? Bunun en büyük sebebi biz Müslümanlarda davatu davetu dediğimiz Allah dediğimiz Allah'a davet bilincinin olmaması. Davetçi yok kardeşlerim, alimler yok. Bu dini belde belde gezen, şehir şehir gezen, sokak sokak gezip anlatan yok. Disiplinli ciddi Müslümanlar yok sadece konuşan birbirlerinin etini yiyen birbirlerine tuzak kuran birbirlerine Allah'ın kitabını ve Peygamberinin yolunu öğütlemeyen Müslümanlar var neden? bu bizim zaaflarımız artık zaman dedikodu zamanı değil vaktin davet zamanı olduğunu bilmemiz lazım artık işlerimiz büyük davetimiz büyük davamız büyük bunun bilincine varmamız gerekiyor çevremizde bir özgürlük var bütün özgürlüklerden faydalanıp bu dini en zirve noktaya ulaştırmamız lazım değerli dostlarım kardeşlerim peki buraya kadar belli şeyleri anlattı kaydettin hocam şimdi kısa ve öz iyiliği emrederken kötülükten sakındırırken göz önünde bulundurmam gereken kaideler ilkeler neler yani ben birine iyiliği emrederken kötülükten sakındırırken Neler yapmalıyım? Neyi göz önünde bulundurmalıyım? Birincisi her şeyden önce zaten bütün dallarda böyle ihlaslı olmalıyım. Yani ben iyiliği emrederken kötülükten sakındırırken Rabbimin vechi için yapmalıyım. Rabbimin rızasını kazanmak için. Bu yaptığım ibadetimde amelimde sırf Rabbimden ecir beklemek için yapmalıyım. Ki biliyorsunuz ihlas amellerin meyvesidir amelleri bereketlendiren ihlastır İhlas olmazsa ameller makbul olmaz bakın Allah ayette ne kadar açık bir şekilde beyan ediyor ve me umiru illa liya'budullaha muhlisine halbuki onlar ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmekle emrolundular dini Allah'a halis kılacağız iyiliği emrederken kötülükten sakındırırken samimi olacağız Allah için yapacağız. Çıkar için değil, dünya için değil, maaş için değil. Dünyamızı imar etmek için değil. Sırf Allah rızası için yapacağız. O halde ben iyiliği emrederken veya bir kötülükten sakındırırken birinci maddem göz önünde bulundurmam gereken İsmail maddem nedir? Birincisi ihlastır. İkincisi iyiliği emrederken ve kötülükten sakındırırken ilim ehli olmalıyım. İlim ehli yani anlatacağım o konuda ilmen kendimi yeterli görmeliyim. İyiliği emrederken iyiliğin ne olduğunu ve onun emrini, hükmünü, fıkhını bilmeliyim. Veya kötülükten, münkerden nehyederken onun kötü olduğunu kitaptan, sünnetten bilmeliyim, delillendirmeliyim. Yani bu konuda ilim ehli olmalıyım. İlim olmadan ben bir insana iyiliği nasıl emredebilirim? nasıl kötülükten sakındırabilirim Ömer İbni Abdülaziz'in dediği gibi Ömer İbni Abdülaziz diyor ki yani sen iyiliği emredeyim kötülükten sakındırırım derken insanlara fayda vereyim derken zarar verirsin diyor çünkü ilim ikna etme gücümü arttırır insanlara delille gitmemi sağlar ve anlattığım şeyde insanlar bana güven duyar ve insanlar beni doğrular ilim olmazsa kardeşlerim ben iyiliği nasıl emredebilirim kötülükten nasıl sakındırabilirim o yüzden bir müslüman dinde fıkıh sahibi olmalı ince anlayış sahibi olmalı ilimde rasık olmalı derin bir ilme sahip olmalı karşısındaki muhatabı da incitmeden kırmadan delille ikna ederek iyilik budur mahruf budur bu da münkerdir bundan sakınmalısın bak kuran böyle diyor sünnet böyle diyor deyip onu ikna etmelidir ilim ...olmadan hakkı beyan edemeyiz... ...nasıl bir doktor... ...okumadan... ...değil mi pratik olarak bunları yaşamadan... ...doktor olarak hastalarda tedavi edemezse... ...bir davetçi de bir alim de... ...veya iyiliği emreden kötülükten sakındıran bir Müslüman da... ...ilim olmadan tedavi edemez... ...tedavi edemez, ıslah edemez... ...onu münkerden alıkoyamaz... ...ona iyiliği sevdiremez... ...o zaman anladık ki kardeşler muhatabımızın önünde ne olacak Osman ilim ehli olacağız kitap ve sünneti bileceğiz ibadetleri bileceğiz fıkhen bunları okumuş olacağız gücümüzün yettiğince bildiğimizi ne yapacağız muhataplarımızı anlatacağız peki birincisi ihlas dedik servet ikincisi dedik ki ilim ehli olacağız üçüncüsü bildiğimiz ilim sünnete dayanacak sünnete uygun mutabık bir davetimiz olacak iliği emrederken Kötülükten sakındırırken sünnet bizim ölçeğimiz olacak. Pratik önümüzde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olacak. Vallahi hiçbir mümin Muhammed ve Vesselam'ı terk ederek doğruya ulaşacağına inanmaması lazım. İlle biz onun sünnetine dayanacağız. Onun gösterdiği yolda gideceğiz. Onun bize öğrettiği istikamette olacağız. Böylece doğrulara insanları öylece çağıracağız. Çünkü önümüzde biraz sonra anlatacağımız anılarda yaşanılmış bir pratik vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam olmadan ben doğruyu bulurum diyen sapıklığı seçer. Ben ona örnek almadan doğruya ulaşırım diyenler sapıklığı elde eder. Dolayısıyla değerli kardeşlerim sünnete uygun Peygamber aleyhissalatü vesselamı örnek alacağız. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam nasıl namazda, oruçta, haçta, zekatta, cihatta, Bizim örneğimiz modelimizse iyiliği emretmede ve kötülükten sakındırmada da örneğimizdir, meşalemizdir, liderimizdir. İnşallah bunları bakın biraz sonra bazı örneklerle ortaya koyacağım. Dördüncü maddemiz, birincisi ihlas dedik, ikincisi ilim dedik, üçüncüsü sünnete uygun dedik, dördüncüsü ise Müslüman ilim ve fıkha sahip olduktan sonra hikmetle, güzel bir yumuşak üslupla, Kuşatıcı bir dille Ve güzel bir ahlakla iyiliği emretmeli Kötülükten sakındırmalı İlim olabilir sizde Sizde sünnete uygunluk da olabilir Ama hikmetli konuşmazsanız Zamanında hitap etmezseniz Üslubunuzda Bir güzellik olmazsa Ve yumuşak ve güzel ahlak sahibi Olmazsanız Muhatabınız sizden kaçabilir Sizden ürkebilir Anlattığınızı sizden istemeyebilir Mümin ilmini ve ilme dayanam o sünnet bilincini pazarlarken hikmetli pazarlaması lansın. Güzel bir ahlakla pazarlaması lansın. Asla pazarcılar kötü ahlakla mallarını satamaz. Hep böyle güzel hitap ederler. Yumuşak davranırlar. Müşteri veli nimetimizdir derler. Sen de bir pazarcısın kardeşim. Sen de Allah'ın dinini pazarlıyorsun. İnsanları Allah'ın dinine çağırıyorsun. Sen pazarcıdan bir milyon kez daha yumuşak olmalısın. Dilinde hikmet ve kuşatıcılık ve üslubunda bir yumuşaklık olması lazım. O halde muhatabını bu noktada iyi kazanacaksın. Bakın size somut bir örnek vermek istiyorum kardeşlerim. Tevhidi bilmeyen, namaz kılmayan ve iman dairesine henüz girmeyen bir insana bizden biri dese ki sakalını uzat dese bu zamansız bir davranıştır zamansız bir tavsiyedir çünkü sakaldan önce tevhid sakaldan önce iman sakaldan önce namaz gelir biz önce bunları emrederiz biz önce bu iyilikleri götürürüz sonra onun sakalını Allah Resulü'nün de bir sünneti olduğunu olgunlaştıkça öğretir merhale merhale tedriciyen onun müslümanlaşmasını İslami hayatı daha güçlü yaşamasını sakallarını uzatmasını ondan isteriz günümüzde bazı müslümanlar ilk gördüklerine hemen sakalı emrediyorlar bu yanlış bir üsluptur iyiliği emretmede veya kötülükten sakındırmada zamansız bir konuşmadır bize düşen öncelikle böyle bir kardeşimiz olduğunda tevhid öğretelim imanı öğretelim ona hakkı öğretelim ve böylece değerli kardeşlerim doğruyu anlatmış olalım hiç unutmam bir kardeşim memurdu Allah ondan razı olsun hem dinini seviyordu hem de tebliğ etmekten hoşlanıyordu ve günün birinde bir seminer veriyordu biz de dinliyorduk önümde ön sıralarda oturan bir kardeşimiz sakalsız olduğu için anlatan memur olan kardeşimize bir soru yazdı ashab anlattınız sünnet anlattınız ama hocam siz sakal uzatmadınız neden uzatmadınız diye böyle bir soru yazdı ben arkadan o soruyu gördüm kardeşime eğildim güzelce dedim ki bu dedim sorun onu incitebilir sen o kardeşimi tanımıyorsun ben onu senden çok daha iyi tanıyorum o kardeşim memurdur memurları içimizden atmak diye bir sorumluluğumuz yok memur olduğu zaman bizimle oturamaz diye Allah'ın ve Peygamber'in bir emri yok sen onu kırarsın o zaten memur olmasa sakalını da uzatır akidesi sağlam sünneti bilen namazını kılan dinini anlatan biri ise sakal uzatmak ona zor da gelmez dedim lütfen kardeşim sen o sorunu geri çek dedim o kardeşim de Allah ondan razı olsun. Güzel bir ahlak ortaya koydu. Sorusunu geri çekti. Anlatmak istediğimi anladınız mı? Yani memur olan bir kardeşim sakal uzatmadığından dolayı dinini anlatamaz mı? Tebliğ edemez mi? Öğüt veremez mi? Hoca olamaz mı? İlle sakallı mı olmalı? Tamam bakın ben sakallıyım. Ben memur değilim. Yani resmi olarak bir memurluğum yok. Ama resmi memur olan kardeşlerimiz yani bu dini yaşayamaz mı? bizim gibi inançlara sahip olamazlar mı onlara bu şekilde bir davranışımız üslupsuzluktur hikmetsizliktir doğru bir davranış kesinlikle değildir kardeşlerim şimdi mesela size yeni bir örnek daha vereceğim mesela bizim derneğimizde 45 tane kız öğrencimiz var bunlar yeni kız öğrencileri ve bunları biz derneğe kadar getirtmişiz ve Kur'an öğretiyoruz şimdi bunların içerisinde bazıları tesettürlerinde tam değil Genelde biliyorsunuz böyle Kur'an öğrenmeye geldiğinde kızla en azından başlarını örter gelirler değil mi? Elhamdülillah açık saçık da gelmezler ama o kızlarımızın içinde peçeli de vardır böyle hafif de olsa tesettürü olmuş kızlar da vardır. Ama öyle uzaktan bir uzun sakallı Selefi ed sünnet bir kardeşim gelip de bunların haline hoca bunların haline dediği zaman çok ayıp eder. Neden ayıp eder? Biz o çocukları oraya kadar getirdik Sen de gel ona Kur'an ve sünneti öğret Gel onlara tesettür öğret İnsan kazanmak kolay değil Kardeşlerim Kıl çocuklarını toplamak onlara din öğretmek kolay değil Kıl çocuklarına Önce tesettürle başlamak zorunluluğumuz yok Önce tevhid Önce iman Önce hakkı sevdirelim örnek olalım Önce hocaya bir güven duysun Geldiği gittiği ortamlara bir sevgi muhabbet duysun Doğru mu? Biraz Allah için ferasetli olalım Biraz gözümüzü açalım. Bu dinde yobazlığı da terk edelim biraz. Bilmiyorsak da ilim ehline, davetçilere soralım. Bazen aşırı yobazlığımızı din adına pazarlıyoruz. Biz istemez miyiz? Benim eşim peçeli. Ben kız çocuklarımı zaten örtüyorum. O gelen yeni kız çocuklarının örtünmesini istemem mi? Ama önce Hayrettin Hocam değil mi? Adım adım merhale merhale. Bizler doğuştan sakallı doğmadık. Doğuştan bu akıdeyle doğmadık. Değil mi? Her birimiz belli bir merhalelerden geçirildik. Okuduk, gördük, yaşadık, ağladık, sızladık, dışlandık. Elhamdülillah bu noktalara geldik. O yüzden dostlar, kardeşler, iyiliği emrederken, kötülükten sakındırırken Allah'tan korkun. Karşınızdaki muhatapları tanıyın. Ne kadar tanıyorsunuz? Halini, konumunu, durumunu, şartını, iç dünyasını, dış dünyasını, ailevi sorunlarını, her şeyin. Veya herkes sizin gibi değil. Herkes benim gibi bilinçli değil. Herkes Hayrettin Hocam gibi değil. Herkes sizin gibi değil. Kardeşlerim, gençler. Muhataplarınızı idare etmeyi bilin. Tahammül etmeyi bilin. Adım adım değiştirin. Biraz sonra göreceğiz. Muhammed ve Vesselam'dan örnekler vereceğiz. Kandil geceleri. Bidat değil mi? Bidat. Ama bir genç geliyor, tevhidi bilmiyor, namazı bilmiyor, Kur'an ve sünneti bilmiyor. Ve aynı şekilde imandan habersiz biz buna... Otur oturmaz kandil bidattir dememiz doğru olur mu olmaz merhale merhale sizlerin çocukları doğuyor Osman senin çocuğun olmuş kızın Allah mübarek eylesin kaç günlük oğlum mu Allah mübarek is 5 günlük şu an siz ona çiğ köfte yediriyor musunuz bulgur pilavı pirinç pilavı yediriyor musunuz kuru fasulye falan yediriyor musunuz anne sütü veya ona bize mama hocam. efendim. Bize <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <ne olur size gülüyor> şey maşallah Allah mübarek eylesin şu noktaya geleceğim yeni doğan çocuğa ne veriyorsunuz anne sütü mama veriyorsunuz 6 ay sonra çorba veriyorsunuz e kardeşlerim yeni gelen İslam dinini öğrenmek isteyene de anne sütü tevhiddir. mama ise imandır siz süt vermeden mama vermeden ona çiğ köfteyi veriyorsunuz. Ondan sonra o çocuğun boğazında tıkanır kalır. Allah için kardeşlerim. Yani bunu tabi size anlatıyoruz. İnternet aracılığıyla da bütün Türkiye'deki dostlara veya başka ülkelerdeki dostlara buradan tebliğ ediyoruz. Bazen davet yaparken hatalar ediyoruz. Allah rızası için bunları düzeltelim. O halde emre derken en temel kriterlerim, dinamiklerim bir. İhlas. İki ilim 3 sünnete uygunluk 4 hikmetli konuşma üslubuma göre güzelce ifadelerde bulunma karşı muhatabımı ikna edebilecek güzel bir dille insanlar ikna etmeliyim bakın bu konuda Allah bize ne güzel buyuruyor kul hadihi sabili edu ilallahi ala basiratin de ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte bu benim yolumdur ben Allah'a basiretle, bilinçli delille, kaynakla ferasetle, düşünerek hikmetle davet ederim. Yani muhatabımı ölçerim, tartarım. Onun kıvamını ayarlamaya çalışırım. Nerede acaba bir aylık mı, üç aylık mı, altı aylık mı, dokuz aylık mı, bir yıllık mı? Okuduğu kitaplardan, söylediği sözlerden, getirdiği delillerden onun nerede olduğunu tespit etmeliyim. Ondan sonra ona bir doktor gibi reçete yazıp ona faydalı olmanın yollarını bilmeliyim değerli kardeşlerim bakınız Sufyan sevri Selefin güzel imamlarından çok güzel bir söz söylüyor diyor ki iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran Müslüman şu üç hasleti taşımalıdır üç hasleti birincisi iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bu Müslüman yumuşak olmalıdır İkincisi adil olmalıdır Üçüncüsü alim olmalıdır. Yumuşaklık çeker, cezbeder, fetheder, kazandırır. Adil olursan adaletine güvenir, itimat eder sever. Alim olur da delili ikna eder, delili verir de ikna edersen sana da teslim olur. O yüzden Sufyan es sözü çok anlamlı ve düşündürücü değerli kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Davet yaparken, iyi emrederken, kötülükten sakındırırken Refik'ti, yumuşaktı Allah yumuşaklığı sever Yumuşaklık hayır getirir Şiddet ve katılık ise şer getirir, uzaklaştırır der Sayın hadiste gelir değerli kardeşlerim Bakınız, Peygamberimizden size çok güzel bir örnek verelim Peygamber ve ashabı Mescidi Nebevi'de, Medine'de oturuyorlardı Anlatacağımız bu anılar aslında Belki bazı dostlar tarafından biliniyor. Ama konumuzla alakalı olduğu için çok güzel dersler öğretiyor. Onları bir anlatalım. Mescid-i Nebevi'de ashabıyla beraber Peygamberimiz oturuyordu. Sonra mescidin içerisine bir bedevi girdi. Bedevi mescidin köşesine doğru gitti. Bevletti. Sahabeler gördü, dayanamadı. Gidip onu men etmek istediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabını oturtturdu. Sonra onun rahatça yapmasına izin verdi. Bitirince Bedevi'nin yanına gitti ve Bedevi'ye dedi ki bu yaptığın sana yakışmadı. Burası bir mescittir. Burası bir ibadethanedir. Burada Kur'an okunur. Burada zikir yapılır. Dualar edilir. Sen bunu yapmamalıydın dedi. Bedevi böyle Allah Resulü'nün güzel bir hikmetle üslupla yumuşak başla konuşmasından etkilendi. Mescid-i Nebevi'den çıkarken değerli kardeşlerim kendi kendine söylenerek kendi kendine ne azam ne kadar büyük bir muallim ne kadar büyük bir peygamber diyerek çıktı değerli kardeşlerim. Bakınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Yumuşaklıkla güzellikle hikmetle onun kalbini kırmadan ona Allah'ın davetini götürerek yaptığının da kötülük olduğunu yaptığının da hata olduğunu anlatarak ne yaptı? kalbini fethetti değerli kardeşlerim ayrıca dikkat ederseniz orada bir münkeri şiddetle katılıkla def etmek yerine yumuşaklıkla defetmeyi tercih etti eğer orada Peygamber aleyhisselam katılıkla eliyle değiştirmeye kalksaydı asabıyla beraber fitne olurdu Demek ki eğer bir münker eline değiştirmekle fitneye sebebiyet verecekse ondan uzak kalınır dille öğüt verilir ve doğruya davet edilir. Yine aynı şekilde İmran İbn Hüseyin'in bir babası vardı adı Hüseyin'di. Kavminin önde gelenlerindendi. Müşrikler onun sözüne değer verirdi. Bir gün müşrikler Hüseyin'e dediler ki ya Hüseyin git bu Muhammed'e atalarımızı küçümsediğinden dolayı sallallahu aleyhi ve sellem Putlarımızı karaladığından yerdiğinden dolayı hüt e, ver. Ne dersin gidip ona nasihat eder misin dediler. Hüseyin bu sözü dinler dinlemez yola çıktı. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Ve Resulullah aleyhisselatü vesselam ashabıyla beraber oturuyordu. Ve onu görünce yer açın dedi ve yer açıldı ve Hüseyin geldi oturdu. Yanında müşriklerden önde gelenler de beraberinde bulunuyordu. Ve Hüseyin dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem atalarımıza ve inahlarımıza sövdüğünü işittim. Neden böyle yapıyorsun dedi. Bu sözden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin'e bir soru sordu. Sorusu şu idi ya Hüseyin kaç ilaha tapıyorsun? Ezanımız bitsin devam edelim inşallah tamam. Evet ezan bittikten sonra devam ediyoruz kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin'e demişti ki Ya Hüseyin kaç ilaha tapıyorsun? Çünkü onlar biliyorsunuz bir tek olan ilaha tapmıyor birçok ilahlara tapıyorlardı. Hüseyin dedi ki yedisi yeryüzünde biri gökte olan Allah'a tapıyorum. Yani yedi tane ilah ilahlar yeryüzünde taptığı ama bir tane de gökte iman ettiği ve yöneldiği bir Allah'a taptığını söyledi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Hüseyin başına bir sıkıntı geldiğinde zarar geldiğinde kime dua ediyorsun? Hüseyin dedi ki gökteki Allah'a dedi. Subhanallah. Peki ya Hüseyin dedi sana herhangi bir zarar geldiğinde malın kaybolduğunda malını aramak istediğinde kimden yardım istiyorsun dedi? Hüseyin dedi ki gökteki Allah'tan. Peki ya Hüseyin dedi, sen zararda, sıkıntıda gökteki Allah'a dönüyorsun, bir tek ona tapıyorsun, ondan yardım istiyorsun. Sonra da yedi ilahı o taptıkların varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorsun dedi. Hüseyin düşündü, tefekkür etti. Gerçekten de öyleydi. Bir tek Allah'a yöneliyordu. Ama onunla beraber yedi tane yeryüzünde inahları da Allah subhanehu ve teala'ya ne yapıyordu? Ortak koşuyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu sözü üzerine değerli kardeşlerim Hüseyin düşündü. Peygamberimiz ona dedi ki ya Hüseyin gel beni dinle Müslüman ol dedi. Ve dedi ki benim bir aşiretim var dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yapayım? Onlara gider dua edersin dedi. Onları İslam'a davet edersin. Hüseyin o anda Müslüman oldu. Kelime-i tevhidi getirdi İslam'a girdi. O esnada oğlu olan İmran daha ilk girdiğinde babası kafir iken arkasını dönüp oturmuştu. Babası Müslüman olduğu an yönünü tekrar babasına döndü. Gitti babasının elini öptü, ayağını öptü. Sevindi, ağladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onu gördü. Bu şekilde ağladı değerli kardeşlerim. Bakınız burada Peygamber aleyhisselatü vesselam dikkat ederseniz kendisine böyle sertle gelen katılıkla gelen ve kendisini Peygamberimizi Allah'ın dininde men etmekle gelen Hüseyin'e kırmadan, incitmeden soru sorarak, düşündürerek taptığı ilahların batıllığını ona öğreterek, münkeri ne kadar batıl olarak ona gösterdiyse Peygamberimiz o şekilde de onu ikna etti. Ve Hüseyin en sonunda kırmayan incitmeyen peygamberimizden o güzelliği o üslubu hikmetli davranışı görünce Müslüman oldu ve İslam dairesine girdi değerli kardeşlerim. En sonunda da peygamberimiz ona şöyle bir dua etmesini istedi. Ey Allah'ım beni doğru yola iletmeni ve fayda fayda verecek ilmi arttırmanı diliyorum. Ve Hüseyin bu sözü söyledi. Müslüman dairesine girdi. Ve Müslümanlarla beraber şereflendi. Yani biz burada Allah Resulü'nden hikmetli davranışına basiretli ortaya koyduğu eylemine şahit oluyoruz. Davet ederken kalpleri fetettiğine, kendisine düşman olarak gelenlere bile yumuşaklıkla davrandığını ve onları kötülükten şirkten puttan alı koyduğunu görüyoruz. Acaba biz Peygamberimiz gibi böyle iyiyi emrediyor muyuz, kötülükten sakındırıyor muyuz? Bu üslubu kendimizde muhafaza edebiliyor muyuz kardeşlerim? Bakın Allah yumuşak davranmayı Kur'an'da birçok nebilere emretmiştir. Dinleyelim ayeti. İzhab ida Fir'auna, innu t'aga, fakul ila Fakul helke ila antezaka. Fakul ila antezaka. Fakul helke ila antezaka. Fakul helke ila antezaka. Fakul helke ila güzel bir söz söyle. Allah öyle diyor. Yani kafire güzel bir söz söyle. Azgınlaşmış bir tağuta güzel bir söz söyle. Katı davranma. Sert davranma. Peki bu bir firavun ise ona böyle yumuşak davranmak gerekiyorsa bir Müslümana nasıl davranılır? Bir Müslüman kardeşimin günahından dolayı ona nasıl davranmak gerekir? Onu da siz düşünün. Ve ona ikiniz de ey nebiler yumuşak söz söyleyin. Umulur ki düşünür ve korkar. Demek ki bizim amacımız tebliğ ederken düşündürmek, yumuşak olup ikna etmek, onu içinde bulunduğu karanlıklardan korkutup hakka davet etmektir. Allah bize Kur'an'da bakın Kur'an'ın emrini hatırlatıyor. Yumuşaklıkla yol göstermemiz gerektiğini öğretiyor. Ancak bugün günümüzde Müslümanlar kardeşine sen müşriksin, sen kafirsin, sen dinden çıktın, sen mürtetsin deyip ne yapıyorlar onları Allah muhafaza dışlayabiliyorlar oysa biz onlara belki temizlenmek ister misin hatandan dönmek ister misin Yaptığın yanlıştan arınmak ister misin deyip Kur'an'ın üslubuyla yaklaşabiliriz örneğin birisi şirk işliyor birisi namaz kılmıyor ona öğüt vererek tevhidi öğrenmek ister misin dinini sana anlatmak isterim beni dinler misin namaz kılmıyorsun gel beraber namaz kılalım mı böyle güzel sorularla ikna ederek onu ne yapmalıyız? İslam'a çağırmalıyız. Sen namaz kılmıyorsun. Namaz kılmadığın için kafirsin, müşriksin, dinden çıktın. Sen cehennemliksin dediğiniz andan itibaren bu insan namaz kılacaksa bile, Müslümanlara yakınsa bile ne yapar? Bu yaptığınız davranıştan dolayı sizden uzak kalır. O zaman iyiliği emrederken, ilimle, hikmetle, güzel bir üslupla, yumuşaklıkla fethetmemiz lazım değerli kardeşlerim. İşte örnek bir Size anı anlatalım. Ömer İbni Hattab'ın döneminde kendisiyle beraber oturan bir insan vardı. E, zamanla onun yanından uzaklaştı. Kayıplara karıştı. Bir gün etrafındaki ashabına sordu Ömer İbni Hattab. Filan nerede diye sordu. Onlar da dediler ki o şu an içki içiyor. Haramlara bulaştı. Kötü yollara düştü. Deyince Ömer İbni Hattab da ona dua edin. Allah onun kalbini çevirsin dedi. Yani Ömer i̇bn Hattab göremiyordu, davet yapamıyordu, tebliğ yapamıyordu ama ona dua ediyordu. Yani biz mesela birini göremezsek veya birine tebliğ edemezsek, birine iyiliği emredip onu kötülükten sakındıramasak bile dua edelim. Ya Rabbi onun kalbini, Ya Rabbi İslam'a çevir, Ya Rabbi günahından alıkoy, Ya Rabbi şirkten, bidatten, haramdan, masiyetten kurtar diye dua edelim. En azından gücümüz buna yeter. Bir müddet sonra Ömer İbn-i Hattab bir mektup yazdı. Mektubunda da değerli kardeşlerim Bakınız şöyle diyordu Allah'a hamd ederek bu mektubuma Başlıyorum o Allah ki Günahları bağışlayan Tövbeyi kabul eden Çetin bir hesap soran Lütfu geniş olan ondan başka ilah yoktur her şey ona Dönücüdür mümin Üçüncü ayeti kerimeyi yazdı Bu mektubunda ona gönderdi Yani Şedidil ikab ''Zi tavli la Ilaha illa huve ileyhil masir'' ayetini yazdı ve gönderdi. O günahkar insan bu mektubu aldı. Mektubu okudu ve mektubun Ömer İbn-i emirin müminin Ömer İbn-i geldiğini gördü. Okudu, ayeti görün görmez ağladı, tövbe etti ve yeniden elhamdülillah günahından arındı. İslam'ı seçti, böylece haramlarını, günahlarını terk etti. Bakın ne gördük? Bir günahkarı Ömer i̇bn terk etti mi? Bıraktı mı? Önce dua etti. Sonra duasından sonra mektup yazdı. Davet etti, tebliğ etti. iyiliği emretti. Dikkat edin davet ederken ayetle davet etti. Kur'an'la öğüt verdi. Kur'an'la insanları içinde bulundukları günahlardan arınmaya davet etti. Ve onu teselli edecek bir ayet seçti. Ayetin güzelliğine bakın değil mi? O Allah ki günahları bağışlayan, yani bir cihad ayeti yazmadı namaz emreden bir ayet yazmadı değil mi ey işte insan günahkar seni cezalandırırım demedi ayetle üsluba bakın güzelliğe bakın nasihat etti o Allah ki günahları bağışlayan tövbeyi kabul eden çetin hesap soran lütfu geniş olan ondan başka ilah yoktur her şey de ona dönücüdür bu ayeti bu günahkar okuyunca yeniden günahlarından arındı tövbe etti Ey değerli kardeşim çevrende nice günahkarlar var sen de bu ayet okuyabilirsin öğüt verebilirsin içinde bulunduğu günahtan kurtarabilirsin ve belki onunla sen cennete gidebilirsin kurtardığın o insanla Allah seni cennet kapılarından açar cennetlerine iletebilir dolayısıyla iyiliği emretmekten kötülükten sakındırmaktan geri kalmamalısın bir başka anıya gidelim son anılar ve sohbetimi bitireceğim bir gün bir genç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelerek bir münker fiilde bulunmak istedi. Yani anımız konumuz alakalı olduğu için anlatıyorum. Genç dedi ki ya Resulallah zina etmek istiyorum dedi. Sahabiler etrafında Peygamberimizin oturuyorlardı. Bu itici, yakışıksız, ahlak dışı teklifte bulunan kişiyi adeta darp etmek istediler uzaklaştırmak istediler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını sakinleştirdi. O tutturdu ve genci yanına çağırdı ve gence sorular sordu. Sorularla ikna etme, düşündürme taktiğini, metodunu uyguladı. Ve gence ilk sorusu şu oldu. Annen var mı dedi. Genç dedi ki annem var dedi. Peki dedi annenin başkasıyla zina etmesinden razı olur musun dedi. Genç dedi ki razı olmam dedi. Peki kız kardeşin var mı dedi. Var dedi genç. Peki sen kız kardeşinin başkasıyla zina etmesinden razı olur musun dedi. Genç dedi ki razı olmam dedi. Peki halan var mı dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam var dedi. Peki halanın başkasıyla zina etmesinden razı olur musun dedi olmam dedi o halde ey genç dedi sen nasıl razı olmuyorsan herkeste elbette zina edilmesinden razı olmaz adeta Rasulullah bu yaptığın yanlıştır diyordu doğru değildir diyordu bu teklifin sana yakışmadı diyordu sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin omuzunun üzerine bir rivayette göğsünün üzerine elini koydu dua etti. Onu yani o iffetsiz halden Allah muhafaza zinaya düşecek olan bir katten korunması için Rabbine dua etti. Yani fercinin, cinsel uzvunun o haramdan muhafaza olması için dua etti. Elhamdülillah o genç bir daha da kesinlikle böyle bir münkere böyle bir kötülüğe böyle bir fahşaya niyetlenmedi. Rabbul Alemin onu muhafaza etti. Şimdi Bizim burada bakınız Peygamberimizin ortaya koyduğu muhteşem tavrı gördünüz mü? Bir tanesi gelecek ben zina edeceğim diyecek bizim meclisimizde acaba biz ne yapardık? Değil mi? Yani ona kızardık. Hakaret edebilirdik. Kırabilirdik. Edepsizsin diye bilirdik, Terbiyesizsin diyebilirdik. Sana bu yakışıyor mu diyebilirdik. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmıyordu. Yumuşaklıkla davranıyordu gencin halini görüyordu sorular soruyordu düşündürüyordu yani ikna ediyordu haramın kötülüğünü öğretiyordu yani onun kalbini fethediyordu hatasını anlatıyordu hatanın olduğunu ona bildiriyordu öğretiyordu neticede kardeşlerim Servet bu genç de ne yapıyordu batıl yoldan fahşa yoldan kendisini koyuyordu değerli kardeşlerim yani Allah Resulü'nün Hayatından böyle ananar çoktur. Bakın son bir rivayet daha var. Müslüm'ün rivayetine gidelim. İnşallah son olur. Gerçi ben hep son derim. Bakarsınız sohbetin sonunda bir rivayet daha çıkar. İsmail. Dımam el-Ezdi adında Rukye ile tedavi eden biri vardı. Kavmi içerisinde hasta tedavi eden insan olarak bilinirdi. Bir gün Mekke'ye gelmişti. Rukye ile üfleme ile bir takım dualarla tedavi ediyordu. Ve Mekke'de sokaklarda... Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında o delidir Muhammed deli, Muhammed deli Muhammed mecnun, Muhammed sihirbaz, Muhammed kahin Muhammed deli, Muhammed deli Mekke'de yankılanıyordu herkes Allah Resulü'nün deli olduğunu söylüyordu Dımam el ezdi de bunu işitmişti ya madem bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deli e ben de tedavi eden biriyim ne olur ki gideyim Dinleyeyim. Hele ne diyor? Sonra da tedavi edeyim. Ona bir rukye yapayım. Ne olacak? Tedavi ederim, kurtarırım. Benim elimden birçok hastalar geçti. Dedi kendi kendine. Sonra Peygamberimizin yanına doğru gitti. Hasta, asıl hasta ezdi, dıma ezdi Ama Peygamberimizi tedavi etmeye geliyor. Hastalar aslında sağlıklı insanlar, muvahitleri tedavi etmeye gelecekler. Bakın, göreceğiz geldi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı gördü ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a selam verdi dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem duydum ki sen atalarını reddediyorsun putları kınıyorsun hakkında da dedi diyorlar hakkında da sihirbaz kahin diyorlar ne dersin seni tedavi edeyim mi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ya dimam el ezdi bitti mi sözüm bitti mi dedi bitti dedi o zaman beni dinler misin dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı okumaya başladı. İnnel hamdelillah nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min siyyi'ati amalina men yehdihillah felamudillela ve men yudlil felahadiyela. Eşhedü en la ilaha illallah. وَاَشْفَدُ أَنَّ abduhu ve وَرَسُولُهُ Dedi. Dımamel ezdi. Bu duayı işitince. Hasta aslında kendisi olduğunu anladı. Dedi ki ya Resulallah ya Muhammed. Bu ne kadar güzel bir dua. Ne kadar güzel bir söz. Bana yeniden okur musun dedi. Peygamber aleyhisselatü vesselam. Aynı bu dua yeniden okudu. Dedi ki ya Muhammed. Ben böyle bir söz işitmedim ben dediler gördüm böyle bir dedi sözü işitmedim ben sihirbazlar gördüm böyle bir sihirbaz sözü işitmedim ben kahinler gördüm böyle bir kahinler sözü işitmedim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar güzel bir söz dedi ve Resulullah ve vesselamın haklı olduğunu muvahhid olduğunu gönderilen bir elçi olduğunu tasdikledi Müslüman oldu tedavi oldu tedavi oldu efendim şey, Türkçesi, e, Türkçesi Allah'a hamd ederim ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız ona tövbe deriz istiğfarda bulunuruz ve Allah kime hidayet verirse onu saptıran yoktur kimi de saptırırsa onu hidayete erdiren yoktur şahadet ederim ki Allah'tan başka hak muhabidullah yoktur ve yine şahadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü ve Açesidir yani dua buydu Tabi biz Arapçasını size aktardık Türkçesini malini vermemiş oldum. İşte burada bizim yani üzerinde durmamız gereken nokta ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kötü bakışla tedavi etmekle gelen bir insanı değil mi? Allah Resulüne kötü bir bakışla gelen bir insanı dinledi. Sonra bitti mi dedi. Yumuşaklıkla davrandı. Sonra ona bir söz bir dua okudu. İkna etti ve melezdi, hasta olduğunu anladı yani kusurlu olduğunu anladı asıl hastanın eksik olanın kendisinde olduğunu gördü İşte peygamber aleyhisselam onu kırmadı kalbini fethetti cesaretle onu hünerle değerli kardeşlerim ikna ederek yoluna davet etti ve onu kötülüğünü güzellikle defetti o bir kötülükle de geliyordu değil mi daha şerrini kötülüğünü veya putçuluğunu ne yapacaktı peygamberimize aşınamaya çalışacaktı Güya tedavi edecekti. Peygamber kötülüğüne karşı güzellikle muamelede bulundu ve onun kalbini fethetti değerli kardeşlerim. O halde iyiliği emrederken, kötülükten sakındırırken kaidelerimizin olduğunu bilmemiz lazım. İlk bilmemiz gereken kaide de ilim dedik, İhlas dedik, sonra ilim dedik, sünnete uygunluk dedik, sonra hikmetle davranma, güzel üslup dedik, yumuşak başlalık dedik. Muhatabımızı incitmeden, kırmadan dedik. Muhatabı güzel tanımak dedik. Zamansız konuşmamak dedik. Zamansız bir şeyler öğretmemek dedik. Vakti ve zamanına göre hareket edip müminlere doğru yolu göstermek, onları tedavi etmek, böylece kalbine İslam'ı yerleştirmek gerektiğini söyledik. Değerli kardeşlerim eğer iyiliği emrederken ve kötülükten sakındırırken gücümüz yetmiyorsa da en azından en azından elimizde değiştiremiyorsak kötülüğü çünkü biliyorsunuz dilimizde en azından dilimizde de gücümüz yetmiyor ve cesaretimiz yoksa kalbimizde en azından o iyiliği emredip kötülükten münkerden sakındıracağız bu da imanın en zayıf noktasıdır eğer bizler bir münkeri gördüğümüzde iyidi ellerimizle o kötülüğü münkeri ellerimizle def etmek istediğimizde büyük bir fitneye sebebiyet vereceksek büyük bir zarar sebe sebebiyet vereceksek ondan geri kalacağız. Maslahatımızı gözeteceğiz Ona dille yol göstereceğiz ve ona öğüt vererek, ona nasihat ederek onu kötülükten alıkoyacağız. Nitekim Mescidi Nebevi'de Peygamberimiz ashabıyla o bedevi dövebilirdi. Tar darbe dar edebilir, onu tar edebilirler, kovabilirlerdi. Ama ne yaptılar? Kazandılar. Kovmak, def etmek kolay Osman, İsmail, Servet Başka kim var tanıdığım? Hocam adını unuttum özür dilerim. Serhat hocam. Kolay kolay kovmak kolay. Kazanmak zor. Fethetmek zor. Hüner budur. Baba yiğitlik budur. Bizde zaten en büyük hatamız bu. Hünerimiz olarak ne yapıyoruz? Tart ediyoruz ve darp ediyoruz. Ama onu kazanalım, fethedelim anlayışımızı düşünmüyoruz değerli kardeşlerim. Son bir anı vardı onu da geçiyorum. Rabbimizden bizi bağışlamasını doğru yola iletmesini, kitap ve sünnette muhafaza etmesini, tevhid ve sünnet yolundan ayırmamasını, bize iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı sevdirmesini isteriz. Şüphesiz ki Allah duayı işiten ve icabet edendir. Sübhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en ve مقام في الدرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحالي رافيع دون رفعاته الثريا ودون بهائه بدر الكمالي مقام في الدرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحالي وفي عندهن رفعته الثريا ودون بهاره ما ذر كماله له آل النبي الغنالون وأآل المصطفى أكرم يعلي ما يمين عماليقة نظام بدين محمد البالض المعالي نوجوما في سماء العز صاروا